şeyler de var bunu bizlere öğretmek için var. Şimdi bu bunu olmasa da mekansızda nasıl nasıl öğrenecek ki? Ya mekanı nasıl öğrenecek ki? Zamansızda nasıl öğrenecek ki? Bu nerede bize etize basitler öğretiyor. Var diyor bunlar. Hama mı? Sade öğretmek için var ki. Başka bir şeyi değil yoksa yoksa bunu yok, afafalar, bunu afafalar öğretilmez. Birinde burada yapan Ama dedim şimdi bak dışarıda mesela bizim burada değil Ben hani dışarıda da gezdiğim için. Mesela bir şey yiyorlar işte onda bir şey vardı Her şeyin bir meyvanın, bir salataların, bir şeyin her şeyin bir ismi var, bir şeysi var. Ya mesela ona yedi, işte bak böyle oldu. onu yedi, yok şundandır, yok bundandır. Böyle şeyler yapılıyor da. Ee, mesela şekilde göz kalkmıştı işaretlerle. Yani böyle e, ne derler, beden dilini e, kullanarak da mesela e, bir şeyler yapıyorlar. Ben bunlara karşıyım yani. Kişi kendi özeldir, özdür mesela. O an o hareketi yaparken içindeki hali başkadır tutmaz mesela. Doğru, onu hani onları ben. diyorum ben. Cahil Cihaylan'ın şeyine yani bak. Yani bunlar ya. geçerli değil değil mi? Hiçbir değer yok. Evet. Hiçbir değer. Evde kulağına yeni ettim de. Edepsiz. O yüzden yani dışarıdakiler bizler içeride kadeşlerimi buradan demiyorum da. Şimdi siz kendinize hiçbir zaman avamla bir tutmayacaksınız. Havama selam bile vermeden geçip geçeceksiniz. Havam nerede? Havam, halka baka halka. Ama olmaz ki biz de orada. İnsan yok. başka mı onu da terbiye edelim. Ha ben de ordan geliyorum. Hayır. Geldim başka, bu şimdi öyle diyorsun. Aynı öyleyim, olur mu? O zaman da öyle öyleydi, de, şimdi diyorsun. Ha yine öyleyim. Ha olmaz ki, yerim orası. Yapamazsın. <gülüyor> Hain meşhur. onlara ne dersin? O zaman burada ne işin var? Ama ama? O zaman burdan ne işin var? <gülüyor> <işim> var. <gülüyor> Seçemeyiz ki. Eğer onlardan kokup buraya geldiysen daha başka birisi olur. Ama mevlamet öyle. Şems de öyle. Hayır, o hiçbir zaman avama hiç kuruşça kalmıştır. İnsan, avay insan. Hayır, cahil araya kızıyor. O hiçbir zaman e, kurallar ilgili avamla insan fayda yerine zarar gelir. Sen onlara saygı kesken bakın bir de akra. Onlara bir sefer geç ama Onlarla temas etmiyor. Benim yerim orası. Sana Ben kedilerle bile yatırım. Sen oradaydın buraya geldim. Hayır ben yine yenmiyorum. O zaman buraya istiyor. Olur mu? Ben her yere gelirim. Ama asıl ben bir yani. ya. Öyle asıl asıl giremezsin. Şey. O zaman se seviye iner çıkar iner çıkar bir yere varamazsın. O bir yerde bozarı durursun. Seviye zorundasın. diye bir şey yok ki. Bozarı durursun. İnsan teraki eder. Bak teminlemen söylüyorsun. Sen teraki etmeye programlısın. Telakki edeceksin. Benim hiç öyle derdim yok ki. Ben seyir yolunda değilim ki. ve Allah'ın yolundayım. Allah o size göre dedeciğim. Allah'ın Allah yolunda olmak boş. Herkes Allah'ın yolunda. şimdi ben kendimi seviyorum. Yanlış düşünüyorsun. Dedeciğim siz seyir şükürlük yolunun en üstündesiniz. Bir dakika. Esersin, yani sen, onu sen düşünme. Bırak, o, o, onu da terbiyecileri var. Onlara karışma. Sen kendi yoluna bak. Tamam, etrafına bakma. Etrafına bakma. Doğru döndireyin, öndeyim i̇şte o yol var o yolu yürümeye bak. Ay ay sağa sola saparsa, orduyken boşuna kalıp do, doğup yeri girip dönseydi dönerse. Böyle <gülüyor> şey olmaz. Bedeciğim, eğer bir yola girirse. Bence bir şey söyleyeyim mi? Ben melezim. Efendim? Melez melez. Melez insanı melez sapo falan onlar başka. Yok sapo değil. Onlara karışma. Ama ama bak bu yola, yola bir yola herhangi bir yola. Sürük ettiyse, şimdi mektebe geri, o mektep bitirmek istemez misin? Tekrar az çok dövürmeyi ister, ister misin? İstemezsin. Ececiğim, siz çatlanmışsınız. Bak onun için belki bu yanlış fikirler saklanıyorsun. Onun için sağdan sol kulaklarını bir şeyler çimlenmeye başlıyor. Ben yani işte bak Türkiye'ye yaptım ya. Onlar yani. yanlış evet. hareketlerden evet. doğar. Evet. Hala içindekine evet. koyuyorsun, içindeki otomatik. matematik içinden onlara. Evet. Onun için hep sağa sola evet. sallanıp duruyorsun. Evet. <gülüyor> Bu yolda bizim, bizimle avamla ilgimi al. Avama da yükseltici tedbirler alın başka. Evet. Onun da tedbilecileri vardır. Hı -hı. Ama sen o, o tedbileciler değilse. Evet. Sen başta kendini bir yetiştir. Bak bakayım Kendimizi yetiştirelim. Ondan sonra da bir yere varalım. Fakir Şimdi... Dedem bir şey söyleyebilir miyim? Tamam dedem. Ablam bir soru sormak istiyor size. Efendim. Kur'an ayetlerinde genelde e, biz diye e, anlatılıyor ya ayette biz böyle yaptık, biz şöyle yaptık. Allah'ın varlığı tek olduğu için o bizdeki açıklama, mantıklı açıklama nedir size bir o zaman? Şimdi kız onu anlayabildiğin kadar konumdan bazı geçmişi ayin ayet farklı şey anlatıyor. Ayet, ayet tarif bazılarına biz yazıyor. Biz yarattık. Biz yaptık. Biz kelimesi çok kullanılıyor. Heh. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde e, tekir birinci esasen ben e, öznesini kullanır. Bir öznesinden başka biz biz der. Allah eee 90'da eee Allah'lık vasfı vardır Allah'ta. Allah'lık vardır Allah'ta. Yani bir takım esma, Hüseyin Fasrıf dedi. Ona Allah pek basmıyor olasaklar denir. Şimdi Allah bunları kullanırken hep e, ben, ben demez. Böyle biz yaptık demek de tevazu gösterir Allah. Sen de böyle kullan der. Ama birkaç yerde Allah ben zamrını kullanır. Birinci tekre şahısın. Yer ki, ben ki Allah'ım benden korkun. Bu ve buna benzer birkaç yerde Allah bunu kullanır. Orada onu mecbur oldu. Kullan. Sana kendini sana anlatmak için bunu vardı. Ama diğer yerlerde bir fiil ve hareket varsa ben yaptım falan demez. Biz yaptık. Bu biz demek de birden fazla Allah var manasında haşa değil. O onu tevazu gösteriyor Allah orada. Bir bütün <gülüyor> hacizatın kendileri, şimdi biz büyük bir kimse siz deriz ya, sen diyemezsin. Siz deriz. Ancak olan kimsaya sen dersin. Kardeşine, <gülüyor> arkadaşlara <gülüyor> sen dersin. Geliriz orada. Tamam. Sen diyemezsin. Siz dersin. Allah tevazu gösteriyor. Orada ben demiyor. Biz Hatta bu yolun saliklere deriz, ben demez. Biz ben sözüyle kalıp atmışızdır. Ben demeyiz, biz deriz. Veya da deriz. Allah, o Allah'ınlık vasıfları üstünde ya, onun için onu biz yapıyoruz. diye bir tevazu gösterir. Ben yapıyorum demez. Ben sana onu yapmak için gönderdi. Onun için de biz der. Ancak çok özel hallerde o gibi artık ben ki benden korkar, biz ki Allahız bizden koruyor, o da, bizden fazla Allah olmuş olur. o her şey, Çok çok özel hallerde ben zemin kullanır, başka kullanmaz. O kalan e, uluhiyetinin verdiği o güç ben demek, <gülüyor> yani bizler uliye Allahlık vasıfları demektir. Allah'a basfı işte Esma-ı Hüsna dediğimiz o şeyler. Rahmandır, Rahim'dir, hayır kayyum'dur. Bunun gibi şeyler. Allah biz zalimiz demez. Ben zalim demez. Allah basfı değildir onlar. Bu ne demek? Şimdi şurada güzel bir yer buldum, Onu tekrarlayayım. bir basfı girme için bir basamak. Bilgi, bilgi bakımının, Harun-u biraz akarsak halifelerindendir. Ee, Harun-u Ceşid'in i, -i İslam, en büyük din makamı. Eskiden Ahmet bin Hasan Hüseyin gibi hatıra e, e, tanıdıklar değil din makamına en yüksek insan, bilge bakımından, ahlak bakımından en tepedeki insan seçilir şeyh bütün İslam'ın temsilcisi olarak gerek ahlak bakımından gelen bilgi bakımından kim üstünse onlar seçilir. Şimdiki gibi, şudur, bu da bana daha iyi yara falan, ilerler. bunlar e, asla seçilmezler. En çok bilgili ve ahlak sahibi, bilir de ahlaksız olur, burada da gelmezdi. Harun-u şeyh Ustam'ı bulunan i̇mam Ebu Yusuf. Bir gün halife bir mesele sormuş. O da der ki, bilmiyorum demiş. Sen koskoca bir Şeyh-i Ustam sünnesi bilmez. Bilmiyorum Harun'un Mabincisi. Mabin, o hükümlere en yakın insan. Ona, ona şey sonra akıl sorar, fikir sorar, odana söyler. Ve de haremle makam arasında bir insan olduğu için haremle genç arasındaki münasebeti bağlantıyı dedim, onun çalışma yeri de haremle sermek arasında bir oda. Osmanlı Sarayı'nda da aynen beledir. O, o adam bir harem ee, Mabeyinci diyor ki ya Eba Yusuf emir müminin, yani müminlerin emiri olan harika, Havru Meşik'in, Hazreti Edeciz <gülüyor> sana bu kadar maaş ve tahsisat veriyorken, şeyin sonra maaş da büyük, o zaman Maraşal'dan da fazla ölürsün. O zaman Maraşal'ın öpüsü yok şey, emir. emir, En büyük, askerden daha fazla, düşün bakın En büyük askerden daha fazla maaş alıyor. O kadar kıymetli insan, Osmanlı'dan da öldür şeyin maaşı şöyle şeyin maaşı sade azamdan büyüktür. Bir de hem sivil hem asker olanlar vardır. Bunlar da kadı asker kadı askerdir üniversite. Kadı asker. Hem kadı hem komandan asker. Bunlar çok büyük ürkbeli insanlardır ama hakikaten ilim sahibi ve İdarecidir bunlar. Şaşmazlar. Kıl şaşmaz. Diyor ki, ya Ebu Üstü, emrinim emrinim yani Halife'nin emrin yani sana bu kadar maaş ve taslisat verirken ona karşı bilmiyorum demeye oturmuyor musun? Paşa'nın yanında söylüyor bunu. Yakın ya ona. O da diyor ki, Ebu diyor ki, eminir müminin bana verdikleri ilmime göredir. Benim ilmime, bilgime göredir. Onu layık görmüşler, onu veriyorlar. Cehlime göre verecek olsaydı, benim cahilliğime göre verecek olsaydı ha hazinesi, ilgilik, gelmezdi. Yetişmesi. Demek ki bilmedikleri, bildiklerinden çok. O sorduğu soruyu bilmiyorum dedi. En doğru cevabı vermiş. Ama kıvırıp da işini yiye falan diye bir şeye kaçmamış. Bilmiyorum. O kadar. Demek ki bir insanın büyüdükçe insan itibarı arttıkça, biz arttıkça bilmedikleri hani aritmetikte bir aritmetik çoğalma bir de geometri çoğalma var ya, geometrik çoğalma asıl sayının karesi kadar büyür. Bir, i̇ki sayı İki saat sayı, bir sayı karesi aldı ama o vakit, git gide git gide büyür ne var? sığmaz hali gelir. Demek ki insanın bilmedikleri büyüdükçe bildiklerini kaçırmış. İnsana ilmi de cahilli artıyor. Ademili yani bu da bir doğruluktur. Cahilli kabul etti, bilmediği. Bu da bir çok güzel. Yaza İmam-ı Gazali gibi bir allame, allame alimlerin en tepesinde ilim kaynıyor, fıkır fıkır ilim kaynıyor onlarda. Büyündüklerimi nisbetle büyümediklerimin ayaklarımın altını alabilseydim başın göklerine değeri. O da İmam-ı Gazali ki bugün hala yaptıkları geçerli olan insandır. Ee, şeyi hanefili yerde sürünün türünü sürü, sürü Hale sokmuşlardı Şileler hanefili alıp e, kaldırmış ve bugün Hale getirmiştir İman kazaya ee, İslam dininin bakın e, tasabun demiyor İslam dininin köşe parçalardan birisidir köşe direktenden birisidir Eğer bir Sülük mektebinde yani tasavu öğretilen bir yerde. Burası bir süt medresesi yapıyorum. hecelemeyi, kelimeyi hece hece konuşmakta bilmezsen yahut bildiklerini unutacak olursan Hazreti Ahmed Aleyhisselam, Ahmet, Hazreti Peygamber Muhammed, hadi Muhammed Aleyhisselam gibi akıl ve zeka kanatlarıyla uçarsın diyor. Onu da söylüyorum. Cenab-ı Peygamber ümmüydü. Ümmü e, okuması, yazması olmayan âmin, çok bilemiyorum. Ama Hazreti Peygamber için bu ümmü size çok yavan kalır. O çok çok çok üstün kâinatın yaratılmasına sebep olan kimsedir. Yani okumuş yazmış değildi fakat İlahi, Allah tarafından talim ve akıl zeka kanatlarıyla yükselmiştir. En büyük ilimler ondaydı. Ne mevcut? Bugünkü ilimlerde, yarınki ilimlerde onda vardı. Dünyaya gelen ilk Bir insan, ilk insan, İlk insan, oy Hz. Adem maddeden gelmiştir. İlk yaratılan ruh oy Hatırlıyorsunuz ki şey, yer mekânı evvele Muhammed’i zamanlar deriz, değil mi? Mevkiden değil mi? Tayin ta ta ta ta ta ta evvel ta Muhammed’i zaman. O zaman ilk yaratılan, ilk yaratılan ruh. Bağdatlı ruhu meşhur bendinde der ki, tergibendler insanın tasla eden birinlikli bir kanunname de, bizim de ziyaret başına vardı, meşhur tergibendir, der ki unutup bildiğini arif isen nadan ol. Unutup bildiğini eğer doğruyu söylüyorsan nadan demek de ne diyorsunuz? musunuz? Ee, Bilmez, cahil. Umutu, birliklerini unutuysan hiç cahil ol diyor. Bizim vahdet'te, vahdet inancında, birlik inancında ne ilim ne de alim isterler. Vahdet'te ilmede, alim olmada gerek yoktur. Çünkü ilim sene tökezletir. Vay şöyle, bay böyle dersen, vahdetten kaçar gidersin. Derler ki, Nasrettin Hoca'ya, Nasrettin Hoca, Hoca deyip geçmeyin. Nasrettin Hoca, zamanın büyük bir meclislerde mevzu insandır. Torunu da İstanbul'un ilk belediye Fatih Sultan Mehmet, İstanbul aldığının ertesi günü Nasrettin Hoca'nın torununu İstanbul belediye başkanı yapmıştır. Töbesi de Manifatraca şahsi var ya, su, su kemerinin altında, onu, onun için Manifatraca şahsi var, oradadır. Bizans İmparatorluğu'ya yet yakın yet yakın yatarlar. 11. Konstantin ile yet yakın yatarlar. Fatih 11. Konstantin'de kabir yapılmıştır. Fatih büyük insandı. Ve onda öldüğü yerde aldan etmiştir. Şehrin defa etmiştir. Parti büyük insandır. Kadri de Ebul Vefa Hazretleri ile alakası var mı? Evet. E, o kemerlerin, e, kapanın çarşısının orada Ebul Vefa Hazretleri var ya. Onunla alakası yok değil mi? Ebul Vefa Hazretleri. Ebul Vefa Hazret orada değil, yukarıda o imajin arkası Onu, o o çok çok uduktu fede o şey e, ne Süleyman'a söyleyemez gidermiyor var Hı. o yola sapma da Sol, soldaki göze konulur biz gitmiştik kimle gitmiştik Hı. biz de gittik orda orda fazlalığı o o çok uduyor yoksa diyor deli ki nasıl hocaya bir alim gelmiş sana kır Sual soracağım, tek kelime ile cevap verebilir misinizde olur. Adam 40 tane sual soracak, nasıl soracak? Bir tek kelime soracak bütün hepsi de cevaplardır ya <gülüyor> Mesela hoca da hay, hay demiş. Hoca bu, bilmez ama. Alim su sualini sor bitince, hoca, bilmiyorum demiş. <gülüyor> 40 tane soru tek bir kelime cevap vereceğiz, bilmez ne de diyebilirim. Diğeri hep bahsedilmiş. Bazı yerlerde bilmemek, bilmekten ziyade muvaffakiyet kazandırır. Bir mahkeme getiririz şahit. Hakim bir süre sonra şartta şu şöyle böyle sonuç bilmiyorum efendim. Bilmiyorum. Kendi kurtarmı için başka yok. Eğer onların dediğinde davarsan yandır Allah. Kendi suç çıkartırsın. Kuruş müslikleri Medine hahamlarının Haham Yahudilerin bir adamı biliyorsunuz. Hahamlar ona adam gönder, Hazreti Peygamber'e sorma üzere soa istemişlerdi, yerdi göya. O internet gibi dikte sapıtlar. ona Dükayne kıssasını asaba keyfi bunu önemli bir şey. Keyfi ve ruhun hakikatini sorun. Demişler. Ortadaki alime onu Doğru cevap verirse o peygamberdir. İkisine, ikisine cevap verir de üçüncüsünden bahsetmezse o peygamberdir. Sırasına göre. Ondan gidip soruyorlar. İki suale Kur'an'da ufaslan cevaplar verildi. Yani, kuran Kerim'de gerek Ashab-ı Keyf hakkında gerek Hazreti Üzül hakkında Birçok bilgi var. Ondan Hazreti Peygamber'in cevabını veriyor. Üçüncüsünde İhad-ı Ruh Rabbimin emrindedir. Yani ruhu soruyor. Diyor ki ben ruh hakkında bir şey bilmiyorum. Allah'ın böyle bir ayette Ruh Rabbimin emrindedir. Ruh hakkında bana bir şey söylemedi diyor. Cevap veriyor. Resulullah nübibetine Yahudilerce delil oldu. Çünkü Tevrat'a da yok Tevhette de ruh hakkında bir bahis yok, Kur'an'a da Bir ayet yok, o da ruh Rabbinin evindedir. Çünkü tevhette de ruhtanması değil mi işte, yahuduna bakıyorlar. Acaba Kur'an'da var mı? Kur'an'da da Hazreti Peygamber bilinir. Hı -hı. Ruh, Allah bilir, ben bilmiyorum. Belki biliyor da söylemiyor. Hı -hı. Eğer memleketlerde meşgul değilsen. Memleketle kaybolmazsın. doğruyu en iyi bilen Allah'tır. Bunun burada bütün açıklaması var. Şöhretin afet oldu. Afet hocam felaket. Şu güzel kadınlara afet derler. O değil de biraz şu afet o başka da. Buradaki şu Şöyle konuşuyorum kuzey bak ben dükat maaleminden veriyorum onun için ben eksik bile veriyorum çıkmayın. Şey Şöyle değil, afet olduğu bir e, hasi şerifte beyan buyruşmuştur. Ben yani burada herkese aynı, aynı kaba koyuyorum. Dükat neyse onu yabancı bir çekmeyi de söylüyorum. Şöyle değil, afet olduğu bir e, hasi şerifte beyan buyruşmuştur. Onun için Ey hani. Üst derecedeki veliler egirlar, çoğu o afetten kurtulmak maksadıyla gizlenmeyi ihtiyar etmişler. İhtiyar seçilmiş, seçmek demektir. İhtiyar etmişlerdi. Yani cevap vermedikleri gibi kendini tanımıyorlar. Çünkü tanımın cezeci cezib Herkes peşlerinden gelen bir bir şey bir, bir şey almak için tüm insanlar tuhafe ve Allah da verilerini saklıyor. Verilerini avamdan saklıyor Allah. Benim verilerim, benim kubbelerim altın, benim korumam altında diyor. Cevabı da bu var. Hazreti Mevla'nın bu gezlemeyi tabii göre ve onu ispat için bir misal irade ediyor. Diyor ki altın hazinesini bilinmeyen biranelere gezerler, altında umiyetle biraz hazilere, biranelerde mağara zafaa saklı bir bilinen yerlere koymazlar. Hiç, hiç, hiç çabuk olmuyor. Bir de Allah verilerini koruyor, avamın Allah... tecavüzünden koruyor. Gözü her, her Allah'ın günü kapsın çalarla giderler. Hiç sıkılma utanmadan yaparlar bunu. O zaman Allah verilerinin kimine çok fakir yüzüne bakılmayacak kadar fakir gösterir, kimisini çok zengin, bugün bir karşıvada gezer gösterir, onun yani biz biz sarıktay geldik ya yaşamazsın ve bir fakirde gelmez, öbür ki sarhoş gibi gezer öyle. Allah belini bu içeri altına saklıyor neden Cahillerin hayırlerin avını elden kurtaramak için. Ama Hayır. Hazineyi hiç bilen yere koyarlar mı? Bunun gibi kurtulmanın da hastalık ve meşakiyetlerle gizlenmesi buna benzer. Şimdi Allah insana bazı dertler verir. Hastalıklar verir. Bu hastalıklar senin Allah'a olan bağını Evet. Çünkü camin yener, için yener. Allah'a niyaz etmesin. Ya bu bu sene Allah'ın aramdaki mesafeyi kısaltır, aradaki mahiyatlere kaldırır. Allah'a yan yana ede, düzce Tabii ki zengin olsan çok iyi, sağlıksa Allah akmenizi gelmesin. gelme Niye gelsin ki? Her şey var imkân var. Bir kedi gibi gelip olur, olup çıkalım. Çok Bakıyorsun. Niye gelsin yani? Şimdi definelerin ekseri harabe bulunduğu gibi burada herkesin nazarına satlandığı <gülüyor> gibi maneviyat hazinesi olan evliyaların çoğu da eski <gülüyor> libaslar, libas elbise. Libaslar içinde ve farklı sıret suretlerinde gizlemişlerdir. Allah eviden de Kimsenin dikkatini çekmemesi için öyle saklı gizliyor. Bilmiyor, Bilmiyorum, bilgiler bilmiyor, bilmiyor, nerede bilmiyor. Burada hatıra çok müşkül şüpheler geliyor. Lakin birbirine hayvanın kösteklerini koparır. Köstek e, bağlandığı yerler var yani ağaçlar falan var. Zeki bir salikle bu yolda olan zeki bir insandı, kendisine ayak bağı olacak, o müşkülleri depreder. Tasavvufta birçok manada benzetilerek demektir. Asıl söz söylemez de, dolayısıyla hani, kızım sana söyleyeyim gelin sen diye bir halk vardır ya, o sözü başka bir şekilde söylerler, o mana değişiktir. Böyle de ki, iyi bir binek hayvanı kösteklenip koparır. Manası da zeki bir sani kendisine ayak bağlayacak o üç güldüğü def eder. Mani itibari aynı. Ama kelimeler başka. Cenab-ı bir, bir beyt yukarıda hazineyi birinin bir yere koymazlar demişti. Gidir herkes onları. Aha. Buna karşı hatıra bir müşkül geri verir ve der ki hazineler bazen bilinen yerlere de konur. Mesela devlet vezneleri banka vesaire gibi ee, özellikle enbiya ve kibari evliya malum ve mahvuttur. Şimdi devleti yani ben eski devleti şöyle zannediyorum devlet hazinesi bir kocaman salon var o da var işte korunuyor bütün devletin parası oraya gidiyor orada gidiyor zaman lazım alıyor benim devlet hazinesi fikrim buydu kocam bir yer var gidiyor paraları oraya saklamıyor gidiyor alın gidiyor Australler yazıyor çıkarsa onu ver böyle her zaman diyor yokca zaman kadar ama devlet hazinesi öyle değilmiş. Bankalar bile er, er, er, ertesi gün para verecek, para bulamıyorlar. Niye? O şimdi kötü paralarını Merkez Bankası veriyorlar. Banka tam takım bir şey kalmıyor. Devlet malı demek ki bankaya bastaklarını bir yere. Kibari evli öde mağrı. Onlar göze güvenli insanlar. Bir cemiyetin ilgilenen ilgilenen insanlar. Şimdi bile el etek yapıyorlar başvekirler, cumhurbaşkanları. El, el, el, el Bunlar bilinirsek ve davet tehlikelidirler. Halk da gider, yakası paşa yırtar. Allah bunu saklıyor. Ha, malum hanıf değil. değil İddat edilebilir. ki enbiya halkı davetle mükelleftir. Peygamberler, enbiya peygam peygamberler demektir. Çoğulu. Halkı davet eder. Nereye? Dine. Dine davet eder. Devlet edecek zatın da maruf, yani bilinen kimse olması lazım bu. Evliyadan sonra, enbiyadan sonra onlara vaiz olan, mirasçı olan, kibar evliya üst rükbiteki evliya veliler, de halkı inşaata malum e, memurdurlar. Yani peygamberin şimdi orta peygamber yok şimdi, peygamberde bir kapandı ya Hazreti Peygamber'in varisleri var Emliya. Bakın cami imamları Hazreti Peygamber'in şer'i varisleridir. Şer'i varisleridir. Şeyh-i <gülüyor> şey, ustamlar, alimler. Hazreti Peygamber'in şer'i varisleri mirasçılardır. Hazreti Peygamber'in manevi mirasçılardırlar. Bu hem Onların da marif olması gecev eder. Onu tanıması lazım der diye. İşte <gülüyor> akil ve zeki bir salik akil aklı eren her şeyi bilen insanlar bugünkü değil. Salik buna benzer şekilde hatıra gelen vesveseyi celp edebilir gemi içindeki dedi koruyor. Halkın korkuna falan izah edilir. İzah etmek Yok etmek demektir. Allah'ın aşkı müşkülleri yakan bir ateştir. Nitekim gündüzün nuru her türlü hayali siler, süpürür, yok eder. Güneş bir ateş kapatacağız nihayet. Ama gaz ama, ama ama ama demir neyse. Bir ateş, aydınlık veren bir ateş. Gündüz oldu mu ortada karanlık kalmaz. Her şey meydana çıkar. Gece her şeyi kapatır, örter. Ama güneş bütün o karanlıkları rızale eder, atar. Hakikatlar meydana çıkar. Demek ki Böyle hatıra gelen müskürlerden, şüphelerden kurtulmanın ilacı, aşk-ı ilahi ateşiymiş. Güneş de bize Allah'ın verdiği bir kutuptur. Her şeyin kaynağı güneştir. Dünyanın var olması, şey devam etmesi falan, güneş sayesindedir. Ateşiymiş ki, o ateş gibi vesveseler yakar, kül eden hiçbir şey bırakmazmış. Ey halkın, hakkın, ey hakkın makbulü ve razı olduğu kimse, Allah'ın sevgilisi olan, kabul kabul, ona kabul ettiği insan, kimsenin bahsediyor. Bu gibi soruların cevabını, o suallerin geldiği tarafta, yani cani bir ilahide ara. Şimdiye kadar o soran sualleri efendim, bu sualim nereden geliyor? Allah'tan geliyor, sebepler. Ne aradık? Git ondan sor. Şurası çok mühim, bakın bana basayım, İdine'ye. Gönlün köşesiz köşesi. Köşesiz, köşesiz. Hani bir baş köşe vardır ya, çıkarıp tutup kurulan Bu. Onun en en yüksek, en faturalı ya bir vaziyet memleketinde ar, ar, ar, arkada oturmuş, onun için en en en güzel yer olsa, o köşe köşesi köşesi Allah'a giden bir caddedir. Onun nuru da şarkı var garbi olmayan bir aydandır. Şimdi o köşe çok kıymetlidir. Ama biz o ailem Haksa'na Biz ay günden gidiyoruz. Doğrulay ama o köşede var diyor. Köşe, de o, köşe nefis nihayet. Ben, en büyük burada, ben hatırı sayılar, benim. Var ya, ama bu köşeyi sen öyle bir yere getir ki, köşe olmadan, düz bir yolda da, düz bir sade yolda da hak seni sevsin ve saysın. İllâ ki köşe, oturman değil. O köşe oturmadan desen saygılı ve sevgili bir insanım. ol. Ben mi İlla o köşke oturma sevgili, saygılı olmak için, sayılan bir insan olmak için. Seni o köşke de olduğun için sevmezsen, seni insan olduğun için sevsinler. Allah yakın insan olduğu için sevsinler. Kalbin bir halk, de da şimdi bunun izahı. Kalbin bir halk tarafına kalbimizin, bu yürek indir. Biz de. Biz kalp yürüyoruz ama kalp manevi bir şeydir. Yani kalp bir madde yok. Bir, bir, bir organ yok. Yürek. Bu onun manevi adı. Kalbin bir halk tarafına bir de hak tarafına iki veşi vardır, tarafı vardır. Bir halka bakıyor, bir halka bakıyor. İşte, kuşi bir kuşe değil. Yani, köşesi olmayan köşe. 90 derecelik bir şey olmayan, yüzler. Cadde zaten, halk tarafında olan Vehşedir ki köşe olmayan düz yöne oysa halk tarafına bakıyor. nefis ki ya ki ben köşede oturup koltuğa oturacağım. Beni arz ve sema istihab edemedi. Yani ben e, dünyaya ve semalara sığmadım. Yani o istiar içine almak bunu kavramak demek ikile almak ihata etmek kuşeye hak tarafına olan nedir ki beni az ve şema istiar edemin içine alamadı velakin mümin müteki inanmış temiz ve müteşerrî kurumu şeriata son derece riayet eden yani tasavvufta da şeriatı başta kabul edeceksin. Şeriatın şeyler çıkmayacaksan. Tasavvuf o şeriatın içindedir. Şeriatın bir şey yoktur. Bunu da tasavvuf diyor ama diyor ama şeriatın bilinmeyen tarafı tasavvuf. İnsan aklını almadığı yerlerdir. Bir de şeriat kulumun kalbi istiab etti. Beni kâhinete içine sığmadım ama mühim, mühim bir kulun kalbine sığdım. Türkçesi bu. E, hadis-i kutsîsindeki kalp odu. Bu bir ayet değil. Hadis dediğin, hadis-i kutsî, hadis e, hayis-i Kur'an'a girmeye yakın ayetleridir. diyeyim kısaca. Daha başka tarif de var ama tanımak için kısacası bu. Ve pek de çoktur aslında, hani birikten değildir. Demek ki sadece abdest, namaz, harçlik etmen olan şerî şarttan yerine gelmesi kafi değilmiş. Başka şarttan da lazım. Allah'ın kendini paslı olmayan bir ayında görmesi lazım. İnsan. Allah kendini görecek bir ayna yaratmak istedir. insanı yarattı. Ama insan paslı bir ayna yani tordumuzdur bu ayna ise eee süredekmiş bir ayna sı ise önü öte kendini görebilirsin. Eee saf bir ayna bir ayna olacak ki Allah'a layık bir ayna olsun. Beyzüb İsami, Besami Katasıl-ı Surh Ali demiştir ki: "Aşk ve onun ihata ettiği şeyler aşk Kainatın her tarafını kuşatar mı bir şeydir? En tepeleri. Yine gitsin en tepedir. Dünyanın alt yoktur. Güney altı, güney üstü değildir. Güney gitsin, gene seva edeceksin. Arş bütün kainatı kuşatarmış. Arştan Allah. Allah bütün kainatı kuşatmış. Ee, i̇hadeti yüz, yüz bin defa büyüdüse de bir arifin kalbi köşelerinden birine kolsa ayıp ondan bir sıkıntı hissetmez. Demek ki bırak dücahteydi bir köşeye bu bütün kâhiat Allah'a ilgili kolsa kaybı orada Bu buna çok gelmez demez. Arif'in Ar Ar bilah dediğimiz insanlar böyle insanlar. Yani gayetin kalbi böyle öyle gelişti ki o geniş kalp de şarka ve garbi, şarkı ve garbi olmayan bir aiden, ayda yani hakikati muhammediye'den nur alır ve onunla münevver olur. Hakikati Muhammed'e Allah'ın bilinmemezlikten çıkıp bilinmeye başladığı ilk andır. Doğan da hakikati Muhammediye ederiz tabi ne evet bu teayınete belki birkaç hafta sonra inşansırdırız da o zaman büyürsün. Onu daha geniş bir çiçekli inşallah vereyim daha eski bartenmadı daha küçüktü şimdi biraz daha büyüdük onu ay bir yere ay görsen de duyduktan sonra bildikten sonra kaydedersiniz o bizim için çok mühimdir. Münevver olan aydın olan diyor demek. Ey manadağı veliler de manası çok dağ gibi büyük insanlar. Ey mana Dağı, sen bir dilenci gibi bu tarafta o tarafta ne diye akis arayıp duruyorsun. Şimdi biliyorsunuz bir dağ bağırdığı zaman daha size bir müddet ses veriyor. Aksesiyede, hadi. Şimdi o velire söylüyor. Ey bir insan, sen bu e, gir sağda solda ne diyor dağın aksesiyeti, gelmez, dağla kıyasın oradan. Sen de kendi gibi dağlarla konuş git, sen oradan ses gelsin. Ya o benim ses gelmiş, biz, biz oraya bağır bakalım ses gelir mi? Gelmez ama şöyle bir, bir, bir dalçınkaya veyahut da her gibi davası bir müddet sana söylediğiniz sözler aynen gelir. Şimdi dış, dış manası bu. Dış manası bu. Dış manası o O sadayı ve aksin nerede düşünce iki büküm olup Ya Rabbi diye yalvardığın taraf yok mu? İşte o Allah taraf. Allah da bütün hakikate Allah'ta. Dağ. Başka tarafa bakma. Gaziye de kendim dağlarla konuş. Dağlarla düş kalk. Dağ gibi insanlar düştü kalk. Dert ve ölüm zamanında o tarafın namını yad edersin. De, derdin zahir olunca niçin hacim olursun? Evet, hepimiz deriyizdir. Bir hastalık farktan bir gelip sarınca, Allah bir almay yakar ama o dert geçtince yağı Gene vur patı çalıyorsun. Böyle almak lazım. Ders zamanında neyse, ders zamanlarda da Allah'ı iade etmen lazım. Onun peşinden ayrılmaman lazım. Dualarını gene bu ders zamanında gibi yapman lazım ki, Allah seni gene, kendine bağlamış için sana dert vermesin. Yoksa gene bir derdi dur, gene ona koşarsın. Millet vaktinde, dertli vaktinde Allah dersin, nimet geçince de yol nereye diye sorarsın. Allah unuttu, Allah'ın yolunda unuttu. ben yerden yolu, yolu kaçırdım, neresi dersin. Minnetin gitmesi ve afiyetin gelmesi, bu, bugün mevzuları biraz hani, söylüyorum, kendi halimiz bildiğim için, hepimiz yapıyoruz ama söylüyorum. Minnetin gitmesi ve afiyetin gelmesi, hakkı şüphesiz, hakkı şüphesiz tanıyan kimsenin her vakit onu zekretmesi içindir. Dersiz adam hakkı zikretmez. Ee, özel bir vazifeyle vaziyet dinmemiş ise bazı bireyler çok zengin karın kadar zengin olurlar, evet. ona başka onu her gün hattatıyorlar. Ama e, bir değerdimiz yoksa neşe içinde ise hakkını zikrediyim ki bu paktırdı dünya geçer işte. Ama bir Allah korusun ise başım derkenince Allah. Koşar ararsın. Bu da böyle şeyde. Diyor ki, minnet ve meşakkat vaktinde bu da şerde Allah mecbura zikredilir. Tabi derdim var Allah korkacaksın. Afiyet zamanında öyle zikredilmesi için o minnet ve meşakkat zahir olup sıhhat ve afiyet gelir. O hasta geçince Allah gene devam eder zikretle devam ederse o sağlık sıhhat sende devamlı olur. Yeni bir derde tutunur olmazsın. Akıl ve zanında sevediniz ya şu şey öz ya. Perde olan kimse kah kafiye örtülü, yakası örtülmüştür. Cenab-ı şüphesiz, tanmış olan minnette de, afiyette de Allah'ı zikreder. Minnette zamanı zikredip de geçikten sonra Allah'ı unutmak başka felaketlerde gittiğinizden başına. Fakat gaflet içinde bulunan kimse böyle değildir. Gaflet perdesi bazen açılır ve hakkı psikrede insanlar bazen dalar. Yani grafiti Yani yapmamı lazım gelen şeyi yapar. Ama aklına o geldiği zaman grafiti ata başına ben yanlış yapıyorum der. Tekrar Allah'a zikre başlar. Almaya başlar. Bazen de perde gözün gözün önüne gelir. Ve zikri İlahi unutur, Allah'ı zikri unutur. Çünkü göz perdelenmiştir. Gerçek hali unutur. Bu böyle devam edeceğiz. Neden? Unutur. Bu da akıl ve ilahinin eksikliğinden ileri gelir. Zira çünkü cüz'i az ve eksik olan akıl kâh galip, kah kâ mağliptir. Ya işte dediğin gibi aklına gelir, Allah alarsın, aklına gelmez, alamazsın. Küni ve tam olan her zaman için e, büyük olan akıl diyelim. Akıl ise zamanın hadisatından eminir. ök kâr kitip kâr akıl değil de hakikaten düşün, her şeyi düşüren bir akıl. Zaman hadis altında hadiselerinde emin olur yani başka bir karakter gelmeyeceğini bilir bilir. O böyle düz aklı az aklı ve faydasız güneri Sat da hayreti satma. Yani elinde gözümüzsüz bir takım manifetler var. Bunları bırak diyor. Bu hayrete gitti. <gülüyor> şey, gitti. Bu ara o zaman ticaret çekti. para. Bu ara gitti bu eksik aklını satıyor. Yerine de büyük akula. Ha tevazu ve zillete git. Kendine e, İşler gidip tevazu göster ve zillette gide, muharebe gitme diyor. Böyle ticaret insan kötü yapamaz. Hırs, hırsını artıyor. Para kazandıkça hırsını artıyor. Hırsını artıyor daha çok para kazanması için işte, işte, işte, diye. Gayr